Hayatın Renkleri. Hayatın Renkleri'nin 6. bölümünden merhaba. Hayatın Renkleri'nde birçok çevrede hala tabu olan bir konuyu, eşcinselliği konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konu başlığımızsa lezbiyenler eşcinsel mi? Gerek üzerindeki pornografi etiketi yüzünden, gerek kadına yönelik ayrımcılık yüzünden, gelenekten farklı bir algıyla değerlendirilen lezbiyenliği her zaman olduğu gibi yine konunun uzmanlarıyla değerlendireceğiz Hayatın Renkleri'nde. Sevgili dinleyiciler, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun insan hakları ve demokrasi kampanyası kapsamında hazırlanan ve gay-lezbiyen bireylerin görünürlüğünü artırmayı, bireysel ve toplumsal haklarını sahiplenmelerine destek olmayı sağlama amacıyla yürütülen hayatın renklerinin 6. bölümünde, stüdyo konuklarımız Kaos GL'den Burcu Ersoy ve Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Doktor Aksu Bora. Ayrıca avukat Yasemin Öz de medeni kanunda lezbiyenliğin konumlandırılması ile ilgili olarak bizleri bilgilendirecek. Sesli köşede ise İstanbul Life ve Gazete Port yazarlarından ve Deniz Kızı kitabının yazarı Zeynep Aksoy hayatın renkleri için hazırladığı yazısının kendi sesinden bizlerle paylaşacak. Hayatın renkleri başlıyor. Hayatın renkleri. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonunun katkılarıyla yayınlanan Hayatın Renkleri programında bir kez daha birlikteyiz ve bu haftaki program konumuz Lezbiyenler eşcinsel mi ve konumuzda Kavus gelden Burcu Ersoy. Merhabalar Burcu nasılsın Öncelik? Merhaba gel teşekkür ederim sen nasılsın? Çok teşekkürler ve hemen aslında soruyla başlayalım. Lezbiyenler eşcinsel mi sorusunun niçin sorma gereği duyuyoruz? Ee, aslında çok cevabı kendi içinde bir soru. Böyle bir sorun niçin hayatımızda var? Birçoğumuzda göre cevab, cevabı içinde olabilir bu sorun ama birçok insana göre de Bence kesinlikle içinde değil çünkü çok fazla kulağımıza geliyor belki fark etmiyoruz belki gayri ihtiyarı kullanıyoruz. Şöyle bir kullanım var: Lezbiyenler ve eşcinseller, eşcinseller ve lezbiyenler diye bir kullanım var mesela. Bu belki dediğim gibi otomatikman ağızdan çıkan bir laf olabilir ama bunun altında gerçekten önemli nedenler yatıyor. Bunların konuşulmasının gerektiğini düşündüğümüz için konulmuş bir başlık bu. Lezbiyen eşittir kadın eşcinsel olduğunu birçok kişinin bilmediğini düşünüyorum ben. Peki bu biraz da şu sebeple mi oluyor acaba? Cinsellik dediğimiz olgu erkeğin üzerinden biraz tanımlandığı için e, eşcinsellik dendiği zamanda genellikle geylik akla geliyor ve lezbiyenlik sanki bir çeşitlendirmeymiş, bir fanteziymiş gibi mi geliyor erkek doğasına? Hemen akla e, çok sıkça, sıkça karşılaştığımız lezbiyen pornosu ya da işte lezbiyen dergileri, daha doğrusu lezbiyenliğin yer aldığı erkek dergileri gibi şeyler de geliyor. E, bunun bu şekilde sunuluyor olması mı acaba? Bu uh, akılda bu soruya yere, yer açıyor. Kesinlikle. Yani senin de kullandığın gibi aslında herkesin böyle söylüyor. Lezbiyen pornosu. Aslında lezbiyen pornosu diye bir şey yok. Genel olarak pornografik filmler ve bu filmlerin içinde kadın kadına sevişme sahneleri var. Ve kadın kadına sevişme sahnelerinin ardından yine e, ortama dahil olan bir erkek var. Yani erkeklerin, erkek e, izleyicilerin beğenisine sunulan filmlerin içinde... Kadınların e, cinsel obje olmasından kaynaklı iki kadının birbiriyle yakınlaşmasının daha çok belki tahrik edici bulunması erkeklerin bazıları tarafından. Ve e, buna lezbiyen denildiği zaman ben lezbiyenim dediğimde örneğin akıllarına insanların böyle bir sahne geliyor maalesef. Dolayısıyla ben onların gözünde sadece e, başka bir kadınla bilen bir kadın gibi yani kesinlikle bir kadına aşık olabilen bir kadınla sevgili olan belki hayatını bir kadınla paylaşmak isteyen bir insan olduğum kimsenin aklına gelmiyor aslında. Belki de lezbiyenliğin en büyük hane kapıda da burada karşımıza çıkıyor. Geylik dendiği zaman insanların aklına eşcinsellik gelmesine rağmen lezbiyenlik az önce senin de söylediğin gibi hemen insanı bir porno dünyasına götürüyor kelime anlamı olarak. Bu noktada aslında şunu da sormak gerekiyor belki de ee, porno kendi içerisinde kendini çeşitlendirmeye çalışan ve her türlü alana kaymaya çalışan bir market haline geldi, bir pazar haline geldi. Bu anlamda lezbiyenlerin bundan bu kadar rahatsız oluyor olmalarının nedeni ne? Aslında bunun nedeni başka şekilde anılmamak belki ve benim için önemli olan burada aynı zamanda sonuçta bir erkek bakış açısının yani egemen erkek bakış açısının tekrar bize dayatılması söz konusu. Zaten yani kadın olarak bir erkek egemen toplum içinde ikinci planda görülme söz konusu. Bir de bunun üstüne eşcinsel olduğunuzda bir kadın eşcinsel olarak iki katı bir ayrımcılıkla karşılaşıyorsunuz ve o aşağılanmayı bir kez daha aşamış oluyorsunuz. Yani ben Nezbiyen'im dediğimde bir erkek ya da bir kadın. Bu sadece erkekler tarafından bir aşağılama olmuyor tabii ki. Hepimiz bu toplumda yaşıyoruz ve bir kadın da size cinsel fantezi gözüyle bakabiliyor. Dolayısıyla bu sektör yani porno sektörü bunun için yapılıyor. Evet birçok çeşitlendirme var içinde ama bu kadar basit bakılamıyor. Aynı zamanda insanların beyinlerindeki kalıpları da etkiliyor ve besliyor bir şekilde. Biz bunlarla mücadele ederken karşılaştığımız bu yargılar Yanlış bilgilenmelerle de mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bir yandan da aslında rahatsız edici olan bir diğer faktör de belki de bu lezbiyen pornosu dediğimiz şeyin hedef kitlesinin, müşteri kitlesinin lezbiyen bireyler olmaması aslında. Kesinlikle böyle bir şey ya en azından şu anda Türkiye'de olmadığını biliyorum. Yani e, porno e, filmler arasında e, lezbiyenlere yönelik yapılmış porno Türkiye'de Ama yok. Lars von Trier bildiğim kadarıyla bir çalışma grubuyla yapmaya başladı. Lezbiyenler için porno çekmek gibi. Aslında sinemada e, eşinselliğin sanatta ve sinemada kullanımında lezbiyenliğe de çok sık rastlamaya başladık galiba son yıllarda değil mi? Evet e, belki bu görünmezlik e, yavaş yavaş e, aşılıyor diyebiliriz aslında hem sinema filmlerinde, kitaplarda, yayınlarda kadın aşkıyla, kadın kadına, cinsellikle karşılaşabiliyoruz. Hayatın Renkleri Peki lezbiyen kelimesi ilk olarak nereden çıkmış? Programımızın hemen başında lezbiyen kelimesinin nereden geldiğini Kaoskele'den Burçer Soy'den dinliyoruz. Lezbiyen kelimesinin kökeni Yunanistan adası olan Midilli eski adıyla Lesbos adasından geliyor. Adanın, adının Lesbos olmasından kaynaklı gelen bir şey. İsa'dan önce 6. yüzyılda yaşamış Safo adlı bir kadın şairi var. Bu adada bir müzik sanat okulu açıyor ve bu okulun da müdavimleri kadınlar. Ve hem sanat çevresinde hem de etrafta bununla dalga geçilmeye başlıyor. Yani oradaki Safo'nun ve etrafındaki kadınların ilişkilenmesi üzerine lesbiyenle olan yazılışı terimi uygun görüyorlar. Ee, ve lezbiyen kelimesi de Türkçe'de lezbiyen, İngilizce'de lezbiyen buradan geliyor kelimenin kökeni. Sevgili dinleyiciler, hayatın renklerinde her zaman dile getirdiğimiz gibi cinsel yönelim tamamen kişisel bir süreç. Bu noktada takınılan tavırlar ve verilen kararlar da tamamen kişiden kişiye göre değişebiliyor. Ancak lezbiyenlerin cinsel yönelimlerini açıkladıktan sonra karşılaştıkları bazı tavırların çok genel olduğu da bir gerçek. Bu süreci yaşamış bir kadın, kaos keyleden Burcu Ersoy, lezbiyenliğini açıkladıktan sonra yaşadıklarını hayatın renklerinde anlatıyor. Ben ilk olarak kendi cinsel yönelimimle barıştım. evet ben eşcinsel bir kadınım ben Nezbiyen'im dediğim yıl 99 ve o yıllarda adeta bir militan olmuştum. Yani ben herkese eşcinsel olduğumu, Nezbiyen olduğumu söylemeliyim ve bu konuda insanları bilinçlendirmeliyim. Bu konu konuşulmaması daha fazla devam etmemeli şeklinde. Arkadaşlarımdan abes tavırlarla ya da rahatsız edici ifadelerle karşılaşmadım ama örneğin şöyle bir tavırla karşılaşmıştım bir kere'sinde. Sen de bizdensin o erkeksin Koçum gibi bir şey olmuştu mesela. Dedim yani <gülüyor> Gerçekten ben... çok enteresan bir algılaması. Evet dedi. yani şöyle bir kalıp var çünkü. Eğer kadınlardan hoşlanıyorsan ya erkeksin ya da erkek olmak istiyorsun. Yani başka bir şey mümkün olamaz diş şeklinde düşünülüyor. Bir keresinde de bir mekandayken gece bana yakınlaşan bir yani erkeğe... Ben Nezbiyen'im dediğimde tamam kız arkadaşını da getir şeklinde bir tavırla karşılaşmıştım. Yani tam bu fantezi olması noktasında o erkeğin aklında sanırım şeydi. Ben ben Nezbiyen'im demek ama ben kadınlarla da yatıyorum demek sanki. Ondan sonra zaten bir daha söylemedim kimseye. Peki bir de aslında şöyle bir anlayış da var. ''Erkek arkadaş bulamıyor musun acaba ki lezbiyen olmayı tercih ettin?'' gibi sorularda sanıyorum karşılaştığın şeylerden. O yaklaşımlara gelecek olursak işte ''Sen çirkin de değilsin, aslında güzel kadınsın, ne oldu ki?'' gibi tavırlar var. Bunu hani sadece herhangi bir insandan duymamak da aslında acı verici. Yani bu konularla ilgili insanların hani kafalarının bir kenarında aslında güzel de kız olması gerçekten rahatsız ediyor. Hiçbir erkek sana ilgi göstermemiş de e, madem erkekler bana ilgi göstermiyor ben de kadınlarla şansım deneyim gibi diye bir şey. Bu kadınlar yine aşağılıyor. Sanki kadınlar güzellikten anlamıyormuş gibi oluyor. Yani kadınlar çirkin kadınları mı seviyorlar? Hayır. Yani sonuçta e, böyle bir şey olsaydı kadınların güzel kadınlardan anlamadığını söylememiz gerekir ki bu da hiç doğru değil. Hayatın Renkleri Sevgili dinleyiciler, Kaos GL'den Burcu Ersoy'un da dile getirdiği gibi, lezbiyenlik, kadının cinsel yönelimini erkek gözünden tanımlıyor oluşu sebebiyle, özellikle erkek egemen toplumlar içerisinde kadına yönelik ikinci bir aşağılanmayı da beraberinde getirebiliyor. Kadın hakları Türkiye'de hali hazırda çokça konuşulan ve tartışılan bir sorun. Medeni kanunda son yapılan düzenlemeler hiç kuşkusuz kadın haklarına ve aileye yönelik birçok olumlu açılımı da beraberinde getirdi. Ancak medeni kanunda lezbiyen bireylerin hakları hala ayrı bir başlık altında ele alınmıyor. Bu durumun lezbiyen bireyler üzerindeki etkisi nedir? Mevcut medeni kanun lezbiyenlerin haklarını da diğer bireyler, en azından heteroseksüel kadınlar kadar koruyabiliyor mu? Avukat Yasemin Öz, hayatın renkleri için cevaplıyor. Bir kere medeni kanunda hiçbir düzenleme yapılmıyor olması büyük bir dezavantaj bu anlamda. Yargıtay'ın daha önce verdiği bir karar oldu. Yargıtay takdir hakkını kullanarak lezbiyen bir annenin çocuğunun velayetini alamayacağına hükmetti. Şimdi bu bir yargıtay kararı olduğu için hukuk dünyasında emsal karar niteliğindedir. Benzer bir davada bu karar karşımıza çıkabilir. Yani bu durum çok negatif bir durum. Kanunda böyle bir düzenlem olmadığı halde eşcinseler velayet hakkına sahip değildir dememesine rağmen da böyle bir karar vererek hukuk dünyasındaki boşluğu lezvenlerin aleyhine doldurmuş oldu. E, lezvenler şiddet gördüğünde özellikle aile içi şiddet, aileden baskı gördüklerini veya iş yerinden tutup hayatın her alanında ayrımcılığa uğradıklarını bunu Koruyan, düzenleyen, özel bir düzenleme yok. Özel bir düzenleme olmadığında dezavantajlı gruplar yaşadıkları ayrımcılıkları ispat etmeye ve bundan korunmaya zorlanıyorlar. Bu hukuk dünyasında hiçbir düzenleme olmamasının negatif tarafları bunlar zaten. Peki medeni kanunda veya hukuk alanında lezbiyen bireylerin haklarını düzenleyen bir çalışma var mı? Cevabını yeniden avukat Yasemin Öz'den alıyoruz. Medeni kanun konusunda böyle bir çalışma yok aslında. Yani hukukçuların görüş birliğine vardığı bir durum yok. Ceza Kanunu'na cinsel yönelim ayrımcılığı eklensin noktasında TCK Kadın Platformu'nun bir talebi vardı ve bu konuda ortak bir çalışma da vardı. Ama Medeni Kanun değişiklikleri 2001 yılında olduğunda böyle bir söylem hiç çıkmadı ve yeniden Medeni Kanun'da da böyle bu tip değişiklikler olması yolunda bir mutabakat, bir çalışma, ortak bir çalışma yok. İşcinsel örgütlerinin yaptığı çalışmalar vardı çeşitli kanunlardaki çeşitli düzenlemelerin değiştirilmesi gerektiği ilişkin ama böyle bir mutabakat hukukçuları şöyle böyle bir şey yok. Hayatın Renkleri. Hayatın Renkleri'nde program konuklarımızdan Burcu Ersoy'la lezbiyenliği konuşmaya devam ediyoruz. Lezbiyenlik nasıl ki kadından yola çıkan bir kavramsa bir diğer kadından kaynaklanan başlık feminizm Hayatın renklerinde sıradaki konumuz feminist hareketin lezbiyenliğe bakışı. Peki bir de e, çok karıştırılan iki kelime daha var. Onlar da feministlik ve lezbiyenlik. Feminist hareketin lezbiyenliğe karşı bakış açısı tutumu nerede? Aslında e, feminizm ve lezbiyenlik belli noktalarda ortaklaşan, yani tarih içinde ortaklaştığı noktalar var, e, politik olarak ortaklaştığı noktalar var. Ama lezbiyen dediğimizde ya bu bir cinsel yönelim. E, feminizm ise e, bir düşünce şekli. Şöyle baktığımız zaman, politik duruş olarak baktığımız zaman, e, yani bir eşcinselin hani toplumda ezilmesinden kaynaklı e, bununla mücadele etmeyi düşündüğünde muhalif olarak bir politik duruş olduğunu düşünürsek, yani eşcinsel hareketin feminizmle yakınlığı, yani feminizminde işte kadınların ataerkil toplumda ezilmesinden kaynaklı bir ee, yine toplumsal hareket. Bunların ortaklaştıkları nokta hani erkek egemen sistemle, cinsiyetçilikle mücadeleleri. E, kadınlar, eşcinsel kadınlar, lezbiyenler feminist olabilir. Ama bütün lezbiyenler feminist değil. Sonuçta bütün kadınlar da feminist değil zaten. Ayrıca bütün feministler de lezbiyen değil. Evet. De Bu <gülüyor> genel levelere gitmek. Evet, genelde feministlerin rahatsız olduğu bir bir, bir cümle senin e, düzelttiğin sanki feministler e, lezbiyenmiş ya da eninde sonunda lezbiyen olurlarmış gibi bir sanki arada bir aşamaymış feminizm gibi evet e, Peki e, Türkiye özelinden bahsedecek olursak feminist hareket lezbiyenliği kucaklıyor mu yoksa birazcık dışarıya mı itiyor aslında ne kucaklıyor ne itiyor şu an itibariyle diyemeyiz e, yıllar içinde özellikle son yıllarda Eşcinsel hareket içindeki kadınların yani ezbiyenlerin ve feminist hareket içindeki kadın hareketi içindeki kadınların birbirlerine daha çok dokunduğunu, birbirlerini daha çok dinlediğini ve ortak mücadele alanı geliştirmek konusunda daha çok çalıştıklarını söyleyebiliriz. Örneğin çok uzak bir geçmiş değil ama 2000'li yılların başında Feminist hareket içinde de lezbiyen denildiğinde aman tanrım deyip kaçan insanlar vardı. Ama şu anda kaçmaktan utanan insanlar var diyelim. Çünkü artık konuşulan bir konu bu. Birlikte mücadelesinin e, gerektiğinin, yani kadınlar arasında ayrımcılığa karşı olan, kadınlar arasında eşcinsel olan kadınların ayrımcılığa uğruyor olması kabul edilemez bir şey sonuçta. Dolayısıyla artık... Birlikte hem kadın platformlarında hem de çeşitli etkinliklerde birlikte çalışıyoruz. Birçok kadın örgütünde artık bir kadın eşinsel olduğunu söylediğinde kurumdan, kuruluştan ya da örgütten uzaklaştırılmıyor ya da kendisinden uzaklaşılmıyor. Ama daha önce böyle örnekler vardı şu anda biraz daha iyiye gittiğini genel olarak söyleyebiliyoruz sanırım değil mi? Feminist hareket içinde de lezbiyenlik artık kendine e, nasıl ki geylik dediğimiz şeyle e, feminist hareket içinde bir kucaklanmayla karşılaşıyorsa yavaş yavaş lezbiyenlik de biraz daha kabul görmeye başladı. Evet yani eskiden eşcinsel hareketi e, ve tırnak G'lere geylere daha yakındı belki. Evet, Birçok geyi feminist kurumlarda aslında çalışıyorlardı yer alıyorlardı ama lezbiyenler çok bulunmuyordu aslında. Evet aslında bunun da çok fazla görünür olmayan bir homofobi işaret ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü geylere tatlı insanlar, eğlenceli insanlar ya da zararları yok gibi bakılıyor aslında bir noktada kadınlar tarafından. Yani madem eşcinselliğe karşı değilsin, gerilerle çalışabiliyorsan niye eşcinsel kadınlarla çalışamıyorsun, lezbiyenlerle çalışamıyorsun? O bir şekilde tehlikeli olarak görülmesinden. Örneğin lezbiyen olan bir kadının bütün kadınlarla birlikte olmak istediği düşünülerek hemen Önyargıdan beslenen bir homofobinin ifadesidir bu. Sadece lezbiyenlik değil, genel anlamda eşcinsellik, akademik olarak nasıl ki psikoloji ve psikiyatri tarafından çalışma konusu yapılabiliyorsa, aynı zamanda sosyal bilimlerin ve özellikle de kadın çalışmalarının altında da çalışılabiliyor. Kadın çalışmaları bu sebeple eşcinselliğin feminist hareketle ilişkisini en iyi değerlendirebilecek alan olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili dinleyiciler, Hayatın Renklerinde sıradaki stüdyo konuğumuz Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Doktor Aksu Bora. Doktor Aksu Bora ile akademik çalışmalar ekseninde eşcinsellik konuşuyoruz. Akademik çalışma alanında eşcinsellik konusu nasıl yer alıyor? Bu alanda yeterli sayıda ve gerekli nitelikte çalışmalar yapılıyor mu? Lezbiyenliğin feminist hareketle ilişkisi nedir? Doktor Aksu Bora Hayatın Renklerinde Eşcinsellikle ilgili benim bilebildiğim akademik çalışmalar aslında eski tarihli olanlar da var fakat yaklaşım olarak eşcinselliği bir sorun olarak tanımlayan ve hani giderilmesi gereken bir sorun olarak tanımlayan şeyler var, çalışmalar var. Onları saymazsak eğer bugünkü anlayışımıza daha uygun olan şeyler çok az. Şimdi yeni öğrenciler işte yeni tez yapanlar falan biraz daha fazla eğiliyorlar. Bunda da zannediyorum eşcinsellerin Türkiye'de örgütlenmelerinin yükselmesi, daha görünür olmalarının çok fazla etkisi oldu. Öğrencilerin dikkatini çeken, merak etmelerine sebep olan şeyler oldu, politik mücadeleler oldu. Dolayısıyla da biraz daha açılmaya başladı ama henüz çok yeni. Peki siz de e, kadın çalışmalarının ve daha doğrusu aslında feminist hareketin eşcinselliğe karşı e, değil ama lezbiyenliğe karşı biraz daha soğuk bir tavrı olduğu fikrine katılıyor musunuz? Hı. Feminist hareket lezbiyenlikten biraz korkuyor, ürküyor diyebilir miyiz gerçekten? <gülüyor> e, lezbiyenlikten, eşcinsellikten genel olarak korkuluyor. Feminist hareket için değil sadece. Homofobi çok yaygın bir şey. Feministler arasında da yaygın bir şey. Kendimizi sorguladığımızda homofobiyle karşılaşabiliriz kendi içimizde dedi. Ama feminist hareketin lezbiyenleri dışladığını söylemek biraz haksızlık olur. Türkiye'de feminist hareket ortaya çıktığından itibaren ikinci dalga diyebileceğimiz hani 80'lerden itibaren daha çok kadınların ortaklıklarını vurgulamaya çalıştı ve kadınlarla erkeklerin farkını vurgulamaya çalıştı. Daha çok bu farklılık üzerinden eşit haklar elde etmeyen yani biz farklıyız ama eşitiz deme yolunu seçti. Dolayısıyla da farklı kadınlıklar, farklı kadınlık deneyimleri e, feminist politikanın içine fazla dahil edilemeden hani o konudaki eleştirilere hak vermekle birlikte dışlama olduğunu düşünmüyorum bunu. En azından bilinçli bir dışlama olduğunu söyleyebiliriz. Tabii söyleyeyim. yani şey de düşünmek lazım. Türkiye'de feminist hareket çok orta sınıf bir hareketti. Uzun zaman öyleydi. Şu anda öyle olduğundan emin değilim artık ama hani 80'lerde ortaya çıktığından itibaren 10-15 yıllık süresine bakarsanız çok orta sınıf bir hareket ve dolayısıyla da bu kadar radikal bir sözü içermesi bu kadar radikal bir kimliği Kabul etmesi o kadar kolay değildi bu kadınların. Orta sınıftan çoğu evli, orta yaşlı, akademisyen, ağırlıklı kadınlar düşünün. Şu anda öyle değil ama şimdi Türkiye'de feminizm çok çeşitlendi. Bunun içinde daha böyle eşitlikçi diyebileceğimiz, daha liberal diyebileceğimiz şeylerde çizgiler, hatlar da var. Ama çok daha radikal hatlar da var. Dolayısıyla genel olarak hani kadın hareketi, feminizm, lezbiyenliği ya da eşcinselliği dışlıyor demek bana doğru gelmiyor ama bu, bu konuda bir sorunumuz var. Biz bu konuda ne diyoruz? Bir de lezbiyenlik ya da eşcinsel kimliğinin kendisi ayrımcılığa uğrayan bir kimlik olarak bir problem alanı ama aynı zamanda e, bizim kadınlığımızı da sorgulamamıza sebep olan bir şey olarak görmemiz lazım. Yani sadece eşcinseller açısından değil zorunlu heteroseksizm diye bir şey var ve biz bu e, Heteroseksüelliği normal kabul ettiğimiz zaman ve kadın erkek farkını doğal kabul ettiğimiz zaman zaten problem orada başlıyor. Eşcinseller biraz bize bunu sorgulama fırsatı verdiler o yüzden onlardan öğrenecek çok şeyimiz var yani sadece bir dayanışma meselesi değil bu aynı zamanda bizim kendi feminizmimizi sorgulamamız için de bir imkan ve o zaman şöyle diyebilir miyiz önümüzdeki dönemde feminist hareket içerisinde lezbiyen bireylerin sesini duyurma şansları belki de daha çok olabilecek Tabii. ve bu alanda daha çok akademik çalışma üretilebilecek diye düşünebilir miyiz? Tabii diye, özellikle ilkini diyebiliriz. İkincisinden çok emin değilim çünkü üniversiteler e, çok özgür ortamlar değil pek çok anlamda. Oldukça muhafazakar yerler. Ama e, feminist hareket içinde lezbiyen bireylerin daha fazla görünür olduğunu ben zaten son 5-7 hani, bir, bir, bir yıllık, yıllık deneyimimden söyleyebilirim. Elbette ki yeterli bir şey değil bu. Nasıl ilişki kuracağız, hukukumuz nasıl olacak özellikle eşcinsel örgütleriyle feminist örgütler. Bireyler düzeyinde çok sorun yok ama örgütler düzeyinde biraz daha zor. Hukukumuzu nasıl koruyacağız? Bunlara ilişkin ciddi tartışmalara ihtiyacımız var. Zeminlere ihtiyacımız var. Dokunmalara ihtiyacımız var ama bunlar başladı. Yani ben çok kötümser değilim. Hayatın Renkleri Hayatın renklerinde sırada Sesli Köşe var. Yazılarıyla basından takip etmeye alıştığımız kalemleri kendi sesleriyle ağırladığımız Sesli Köşe'de bu haftaki konuğumuz Deniz Kızı kitabının yazarı, Gazete Port ve İstanbul Life yazarlarından Zeynep Aksoy. Zeynep Aksoy'un Lezbiyenler Eşcinsel mi başlıklı yazısının kendi sesinden dinliyoruz. Sesli Köşe Lezbiyenler tabii ki eşcinseldir. Eşcinsellik aşkın ve cinselliğin aynı cinsten insanlar arasında yaşanması anlamına geldiğine göre, lezbiyen de aşkı ve cinselliği kadınlarla yaşayan kadınlara dendiğine göre lezbiyenler eşcinseldir. Fakat niçin böyle bir soruyu sormak gereğini duyuyoruz? Eşcinsellik erkekler üzerinden tanımlanan bir kavram olduğu için. Eşcinsel denince, homoseksüel ya da gay denince akla öncelikle erkek eşcinseller gelir. Belki de bu yüzden kadın eşcinselleri tanımlamak için ayrı bir sözcük gerekmiş, lezbiyen denilmiş. Erkek eşcinselleri tanımlayan ayrı bir sözcük yok. Gay ise eşcinseller için kullanılan argo bir sözcük. İngiltere'de eşcinsellerin sık gittiği bir sokak olan Gay Street'ten kalmış. Aynı zamanda neşeli mutlu anlamına geliyor İngilizce'de. Ee, eşcinsellerin de genellikle neşeli insanlar olduğu pozitif önyargısıyla da birleşince gay de eşcinselleri tanımlamak için kullanılan sözcüklerden biri olarak sözlüğümüze girmiş. Gay denince de öncelikle erkek eşcinseller akla gelse de e, aynen eşcinsel sözcüğünde olduğu gibi gay sözcüğünün taşıdığı anlam dolayısıyla lezbiyenler de gaydir. Niçin bu tanımlamalarda bir kafa karışıklığı yaşıyoruz ya da niçin lezbiyenler eşcinsel midir diye sormak gereğini duyuyoruz sorusuna geri dönersek bence bu tamamen görünürlükle ilgili bir sorun. Kadın erkek ayrımcılığında geçerli olan birçok mesele kadın ve erkek eşcinseller için de geçerli cinsel erkek çok daha görünür, göz önünde cinselliğini daha açık yaşayabiliyor. Özellikle Türkiye'de en azından kendi çevresi içinde dolaptan çıkması, yani çevresinde cinsel yönelimini açıklaması daha kolay oluyor. Oysa kadının cinselliği yine özellikle bizim ülkemizde, genelde ise Müslüman toplumlarda erkek üzerinden tanımlandığı için, kadın cinsellikte özne değil nesne olduğu için, Cinsel arzu duyması, aktif bir cinsel yaşama olması, cinselliği ona biçilen rol içerisinde değil kendi dilediği biçimde yaşaması hoş karşılanmadığı için kadın cinselliği çok sorunlu bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunlu alanda cinsel kadının öncelikle varlığı yatsınıyor. Cinsellik son derece dar bir hayal gücüyle ancak bir penisin varlığıyla yaşanabilir gibi bir anlayış var. Bu yüzden iki erkek arasında yaşanması görece daha normal karşılanırken iki kadın arasında yaşanabilmesi toplum genelinin hayal gücünün sınırlarını aşıyor bu da lezbiyenleri yaşadıkları toplum içinde görünmezliğe itiyor. Bu anlamda kadın eşcinsellerin içinde yaşadıkları toplumun hoşgörüsüz olduğu bir tehdit oluşturduğu ortamlarda gizlenmesi de daha kolay oluyor. Çünkü kadınlar arası arkadaşlıklar, yakınlıklar yine genel görüşte cinsel bir tehdit içermediği için, yani işin içinde kadının Allah korusun namusuna uzanacak bir penis olmadığı için, lezbiyenler dolaptan çıkmak zorunda kalmadan, çevrelerine açılmadan sevgilileriyle gayet rahat bir şekilde yaşayabiliyorlar. Aileler sevgiliyi yakın kız arkadaş olarak kabul ediyor. Kadın cinselliğin öznesi olmadığı için iki kadın arasında bir cinsel ilişkinin var olabileceği ailelerin pek aklına gelmiyor. Bu açık bir eşcinsel olarak yaşamanın ciddi tehdit oluşturabileceği toplum ve ortamlar açısından kadının lehine işler gibi görünse de aslında aleyhine bir durum. Çünkü özgürlük ve eşitlik ayrımcılıkla mücadele her şeyden önce dolaptan çıkmakla, görünür olmakla, ben varım demekle toplumun ezberini bozmakla başlıyor. Uzun ve sancılı bir süreç olan açılma sürecinde lezbiyenlerin öncelikle kendilerine açılması, ben eşcinselim ve bununla gurur duyuyorum diyebilmesi, sonra bu gerçeği çevrelerine, ailelerine, iş ortamlarına kabul ettirmesi gerekiyor. Var olmak için her şeyden önce görünür olmak gerekiyor. Görünürlük anlaşılmayı, kabul edilmeyi de beraberinde getiriyor. Bu yüzden lezbiyenlerin biz eşcinseliz ve varız demeleri, dolaptan çıkmaları, açılmaları, uzun vadede aile ve toplum tarafından kabul görmeleri, ayrımcılığa uğramamaları ve mutlulukları için şart. Hayatın Renkleri Sevgili dinleyiciler, Hayatın Renklerinde Lezbiyenler Eşcinselmiği konuşmaya devam ediyoruz. Programın başından bu yana konuklarımızın dile getirdikleri gibi, erkek eşcinsellere zaman zaman pozitif ayrımcılık uygulandığı örnekler olsa bile, kadın eşcinseller genellikle kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının da ağırlığını omuzlarında taşımak zorunda kalıyorlar. Peki, Türkiye'nin en aktif gay-lezbiyen örgütlenmelerinden birisi olan Kaos GL, lezbiyenlerin insan haklarını savunmak, onları ayrımcılığa karşı güçlendirmek için neler yapıyor? Diğer sivil toplum kuruluşlarının da bu alanda çalışmaları var mı? Söz, son kez Kaos GL'den Burcu Ersoy'da. Kaos GL kurulduğundan beri aslında gay ve lezbiyen örgütü GL ve hiçbir zaman Kaos GL içinde bir tane bile lezbiyen görünür değilken de lezbiyenlik eşcinsel kadın olmak konusu göz ardı edilmedi. Ancak Geylere oranla e, dezbiyenlerin görünürlüğü hem yani örgüt içinde hem de toplum içinde zaten görünürlüğü e, az olduğundan dolayı eksik kalan bir konu oluyor maalesef. 2000 yılından beri kaos geylerinin mekanı var ve bu yıldan itibaren her hafta kadın buluşmaları, kadın kadına toplantılar e, düzenleniyor. 98 yılının Mayıs ayında Safon'un Kızları isimli lezbiyen feminist bir grup vardı Ankara'da kurulan. Ben de o grubun üyesi, üyelerinden biri olmuştum 99 yılında itibaren. 2000 yılında grup süreci sona erdiğinde bu grubun üyesi olan kadınlardan bir kısmı Kaos Geli'de çalışmaya devam ettiler. Daha öncesinde de Kaos Geli olan kadınlardı çoğunluğu zaten. Hem o zamanlar toplantılarımızı Safon'un Kızları olarak Kaos Geli'de yapıyorduk. Grup sona erdikten sonra da her hafta bazen Örneğin bu salı günleri oldu. Bazen pazar. Şu anda cumartesi günleri olarak devam ediyor. Her cumartesi kadın buluşmaları var. Çünkü biz daha az konuşulan, üzerinde daha fazla ön yargı olan, daha fazla bilinmezlik olan bu konuda, konunun daha çok konuşulması gerektiğini düşünüyoruz ve kadınların yani eşcinsel olan kadınların öncelikle belki bunu kendi işlerinde konuşmaları gerekiyor. Örneğin nasıl feminist harekette kadınlar bir araya gelerek bu konu hakkında e, mücadele konusunda bir şeyler üretmesi gerekiyorsa aynı şekilde eşcinsel hareket içinde de kadın kadına e, buluşmaların, kadın kadına görüşmelerin fazla olması ve e, bu konuda neler yapılacağına dair e, kendi cinselliğimize, kendi aşkımıza dair e, rahat konuşarak karar vermemiz gerekiyor. Bir de kadın kadına aşk yarışması var değil mi? Evet, kadın kadına e, öykü yarışmasında Mutlu aşk Vardır da ilki geçen sene düzenlendi. Ee, bu sene de ikincisini düzenledik kadın kadına öykü yaşmasından. O da ilk adım ilk kadın ilk aşktı. Hayatın Renkleri. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla hazırlanan Hayatın Renkleri program dizisinin 6. bölümünün sonuna geldik. Bu hafta konuklarımız Kaos GLE'den Burcu Ersoy, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Dr. Aksu Bora ve Avukat Yasemin Özde lezbiyenler eşcinsel mi konusunu tartıştık. Sesli köşede ise İstanbul Life ve Gazete Port yazarlarından ve Deniz Kızı kitabının yazarı Zeynep Aksoy, lezbiyenleri maruz kaldığı dışlanmayı eleştirdiği yazısıyla Hayatın renklerindeydi. Bu hafta Hayatın renklerinde cevabını hepimizin bildiği bir soruyu sorduk bir kez daha: Lezbiyenler eşcinsel mi? Kadın eşcinselleri lezbiyen dendiği herkes tarafından bilinen bir gerçek olmasına rağmen bu soruyu sormak zorunda kalıyor oluşumuzun sebebi eşcinselliğin erkek üzerinden tanımlanması sebebiyle lezbiyen kelimesinin çoğunlukla pornografik bir ifadeye dönüşmesi ve bu ifade tarzının kadın eşcinseller üzerinde ikinci bir aşağılama ve ayrımcılığa yol açmasıydı. Lezbiyenlerin itiraz ettikleri nokta cinsel yönelimlerinin kadın bedeni üzerinden tanımlanarak erkeğin beğenisine sunuluyor oluşuydu. İstedikleri ise onların da sıradan kadınlar olduklarının ama sadece kadınlara aşık olan kadınlar olduklarının anlaşılabilmesiydi. İşte bu sebeple hayatın renklerinde bu hafta lezbiyenler eşcinsel mi konusunu tartıştık. Hayatın Renkleri Hayatın renklerinde gelecek hafta en az eşcinselleri olduğu kadar heteroseksüel bireyleri de ilgilendiren bir konuyu tartışacağız. Eşcinseller ve çalışma hayatı. İş hayatında hangi tip davranışlar eşcinsellere karşı ayrımcılıktır? Sendikalaşmada eşcinsellerin konumu nedir? Yasal olarak eşcinseller iş hayatında ne derece korunmaktadırlar? İş hayatında ayrımcılığa uğrayan eşcinseller ne yapabilirler? Tüm bu soruları önümüzdeki hafta hayatın renklerinde avukat Oya Aydın, gazeteci Kürşat Kahramanoğlu ve İsveç'ten bir parlamenter, Börje ve